Radyo Tiyatrosu Emir Sultan Program Yönetmeni Ümit İsmailoğlu Senaryo Hüseyin Aydemir Yayını hazırlayan Niyazi Hancı Selamun aleyküm evlad. Aleykümselam bey baba buyur. Şoför Halil sen misin evladım? Evet benim. Şu koca kamyonun şoförü. Beni patronun gönderdi. Yolculuk Trabzon'aymış öyle mi? Evet Trabzon'a. Kamyonu Tepeleme yükledik ama bizim malın hala ortalarda yok. Hoşuna vakit kaybediyoruz. Ah bir gelsin sorarım ben ona bunun hesabını. Neden gönderdi patron seni? Yine ne diyor ee, şey e, ben de Trabzon'a gideceğim de patronun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 Ne tuhaf adamsın ya. Olmaz dedik babacım. Ya muavin gelmeli. Zaten sinirlerim alt üst. Sarızağ'nın kamyonu da yüklendi. Neredeyse yola çıkacak. Ya otobüs bir babam. E, otobüsle gidemem ki. E, neden gidemezmişsin? E, param yok. Paran mı yok? Öyleyse ne arıyorsun buralarda? E, şey... Yol için param vardı ama... E. Çaldılar. Çaldırmasaydım. Biz öyle her param yok... ...diyeni kamyonumuz alsak... O... Ya, yola çıkacağım kötü kötü söyletme beni ya. Bu yolcu otobüsü değil Yük kamyonu yük Aman aman Sakın bana sinirlenme Yola çıkacaksın işte ben gidiyorum Cenabı Mevlam seni kazadan Beladan muhafıza buyursun Hayırlı yolculuklar evladım Yine güle, güle, güle, güle Nerede kaldı bu muavin Rıza da arabaya doğru gidiyor Şimdeki surata bak Amma da ne sanıyorsa kendisini Yolda gösteririm ona böyle kasılmayın İşte kamyona da bindi be ben hala muavin bekliyorum Daha fazla bekleyemem Hemen yola çıkmalıyım Ya şu ihtiyar kafama takıldı Zavallıya fazla yüklendim Ne de temiz yüzü var Parasını da çalmışlar Kovamasaydım keşke Ha gitmemiş Ha orada duruyor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 Emir Buhari. Bu da kim? Emir Buhari, Emir Sultanın ismidir. Kazalardan, belalardan korunmak için Emir Sultanı vesile ederek.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 şimdi sen de aynı şeyi deyince sinirimden güldüm be baba. Boş şeyler mi dedin? Boş dedim ya. Boş şeyler bunlar baba boş. Rıza'nın da hareket etti. Hadi babacım duracak vakit değil. Bastalım gaza. <Gülüyor>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 Gül gibi açılır der. <gülüyor> Bütün dövizini de bir yan geziciye kaptırdın ha. Ya ya, birden çekti cüzdanımı cebimden. <gülüyor> <gülüyor> Fark edemedim bile. Kaptı kaçtı derler buna baba. Şimdi senin paralarla bir güzel karnını doyuruyordur ha. Zaavalı, zaavalı adam. Ben helal ettim. Evet. Allahu Teala günahını affetsin. Diye. diyorsun sen baba? Kim?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 ...adam da bu konuları iyi biliyor ha... <gülüyor> ...küt küt cevap veriyor... ...baba... ...sen imam falan mısın yoksa... Yok, emekli öğretmenim... ...neden sordum... ...dini bahisleri çok iyi biliyorsun da ondan... Ya, ...estağfurullah evlat... ...ben ancak duyduklarımı naklediyorum... ...yoksa kendim ne halde olduğumu biliyorum... ...ama Emir Sultan Hazretlerinden... ...eli boş dönmediğimi de hissediyorum... ...baksana... ...huzurlu, ferah... ...ve kuş gibi hafifiz. Gene hmm, Emir Sultan. Ah Mavi'nin. Ah. Ne dedin evlat? Yok, bir şey söylemedim. İşte fırtına Rıza. Enseledi bizi soldayacak neredeyse. O da ne? Bizim Mavi'nin bu ya. E ama ne arıyoruz Rıza'nın yanında? anladın ...muavini ayartmışlar. Ama ben şimdi gösteririm onlara. Sıkı tutun baba. Görsünler Rüzgar Halili. Uyuma evlat. Bırak kesinler. Sığar mı be? Şoförlüğe nasıl sığar mı? Bir adamı yoldan koymak için... ...muavinini ayartmak nasıl sığar mı? Sakin ol evladım. Daha yol uzun. Geçeriz onları nasıl sığar? Yok öyle. Bir milim bile önde tutmam ben onu. Görse. Evlat... İşareti görmedin mi? Burada sollama yapılmaz. Ee, sen karışma baba. Ama karşıdan bir otobüs geliyor. Gelmeden sollarım ben Rıza'yı. Ee, fakat çok süratli. Sus be babacığım. Sus be. Evlat, Yeter artık akıl oşuna etkiler. Evlat evlat otobüsün şöferi pıraşlandı. Düşünümüze geliyor. Allah yol vermiyor Rıza. Yaklaştı iyice. Çek ayağını gazdan. <gülüyor> oh. Şükür Allah korudu.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 Ah, oldu işte Hadi şimdi dene bakalım Hay aklında bin yaşa baba Sen olmazsan akşamı ederdim burada Hadi bin rüzgar gibi eselim de Enseleyelim şu rızayı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 ...çocukken ninem anlatır dururdu ama unuttum... ...ninem de senin gibi eski kapalı biriydi... ...ama beni pek severdi... ...dualar ezberletirdi... ...hele bir dua vardı ki en çok onu söyletirdi... ...dur bakayım nasıl duam... ...hay Allah onu da unutmuşum... ...ee hayat kavgası... ...neler unutturmuyor ki insanı... ...bu unutkanlığın sebebi... ...hayat mücadelesi değil o. ...değil mi peki ne öyleyse... ...gaflete sebep olan... ...dünyaya düşkünlüğün... ...helalinden olsun... İstediğin kadar kazan. İbrahim Aleyhisselam da mezhep imamımız, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de varlıklıydı. Ama onlar serveti kalplerine koymuyorlardı. Hadi bunları boşver de Emir Sultan'ı anlat. Belli ki onların halini anlayıp dilini biliyorsun. Hem öğrenirim hem de vakit geçer. Aslında söylediklerim...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 Rajim, Bismillahi R-Rahman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 Çoluk çocuğu evsiz bıraktım. O da gitti. İşte. Şimdi eski evimde kiracı... ...eski kamyonumda şoför. Bıraktın kumarı şimdi değil mi? Oynamıyorsun artık. <gülüyor> bıraktım mı? Az önce Rıza'nın arabayı sollarken oynadığım kumar değil miydi baba? İçime işlemiş. Elimde bir şey olsa yeniden oynarım. Kamyonumu evimi geri alayım diye oynarım. Şeytan aldatıyor seni. Nasipten ötesinin olmayacağını unutma.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 Esselamu aleyke ya ceddi. Esselamu aleyke ya ceddi. Şey sıra sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya ceddi. Eee? Peygamberimiz cevap verdi mi? Söylesene. Birden... ...tarifsiz güzellik ve heybette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 Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin önünde edeble diz çökmüştüm. Yanlarında Hazreti Ali Efendimiz de vardı. Hazreti Ali bana uyan dedi. Uyan ve diğer Rum'a git. Sonra birden nur dağıldı. Uyandım. Hala mis kokuları duyuyordum. Efendimizin de içinde olduğu bir rüya şüphesiz doğrudur. Öyleyse gecikmeden yola çıkalım. Çıkalım.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 Ben de seni yarıştan vazgeçtin sanmıştım. Hiç vazgeçer miyim baba. Rüzgar halillerler bana. Heh, işte lokanta. Hadi içeri girelim. Geç şöyle baba oturalım. Heh. Ama sen anlatmaya devam et. Meraklandım iyice. Emirim bakın kandiller söndü. Bizim ömrümüzün kandili de bu şehirde sönecek. Mekanımız burası olacak.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 Nihayet zafer müyesser oldu. Elhamdülillah sultanım. Evanos Bey, kale kapısını açan Serdar'ı bulun demiştim. Aradık sultanım fakat bulamadık. Nasıl olur Evanos? Gözlerimle gördüm. Üzerinde nohudi bir libas, yeşil cübbe ve yeşil sarık vardı. Merak ettim. Kim açmış kapıyı anlatsana. Sırası gelince anlayacaksın.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 bu rüyadan haberdar mıydı? Bunu genç bir kızın sorması hiç de uygun değildi. Ama Emir alemlerin efendisindendi. Rüayetsizlik edemezdi. Sarayın emektarlarından biri Emir hazretlerine geldi. Şey efendim. Buyur kardeşim. Efendim. Ee... Söyle kardeşim ne ya? istersin? Şey. De hadi. De be kardeşim. Efendim ben ben... Ha anladım anladım. Saraydan geliyorsun. Evet emir hemen. Hundi Sultan'ın gördüğü rüyadan haberdar olup olmadığımı öğreneceksin. Emir Malumumuzdur. Bizim nikahımız manevi alemde kıyılmıştır. Ama nikahın bir de şeri şerif üzere aramızda akdedilmesi şarttır. Hanımız seferde olduğundan validesi devlet hatuna dünür gönderip...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 Saraya dünürler gitti Yıldırım Han seferde olduğundan Hundi Sultanı Devlet Hatun'dan istediler Devlet Hatun gelenleri kovmadıysa da Kovmaktan beter etti hey, Nasıl yani Kırk deve yükü altın istemişti Vay be Kırk deve yükü altına ne paramı <gülüyor> Vermem devenin Öbür adı yani Emir Hazretleri şartı kabul etti Ne diyorsun baba Nereden bulacak o kadar altını <gülüyor> Onlar, Allah adamı oğul, dereden de bulurlar, tepeden de. Devlet hatundan memurlarını atıcılar deresine yollamasını istedi. Valide Sultan inanmadı ama iş olsun diye denilen yere 40 deve ile adamlarını gönderdi. Gelenler önce kur sesinden başka bir şey duymadılar. E ee, hani ortalarda kimse yok?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 Ne dolduralım Emirim? Şunlar. Aa Şunlar nerede Altın. Burada kum, kum ve evet. Evet, kum bunlar. evet Kum. Nerede altınlar, altınlar. İşte altınlar nerede? Üzerinde duruyorsunuz ya. Hadi. Hadi ne duruyorsunuz bire? Duymadınız mı? Sarılın küreklere, doldurun. İyi de ne dolduracağız ki? Neyin üzerine ol. basıyorsanız onu. Allah Allah. Kum bu. Evet kum. Hadi söyleneni yapın. Ama devlet hatun bizden altın bekler. Susun bire, ne diyorsak onu yapın. Mesul olan biziz. Hesabını biz hadi. veririz. Bakın, ben ilk çalı doldurdum bile. Eh, madem öyle, hadi dolduralım, dolduralım bakalım. Hatta hala hazretleri hepinizden razı olsun. Hikayeniz kıyamete kadar söylensin. Altınlar Şevketli Padişahımıza helali hoş olsun. Neredeyse geldik Amma da sıcak Biz de yorulduk develer de Bizi ahmak yerine koyuyorlar Eee saraya varınca ne olacak Kum getirdik sultanım mı diyeceğiz Alay edecekler bize Emir Buhari ne dedi bize Hikayemiz kıyamete kadar söylensin kıyamete kadar alay edecekler bizle doğru doğru ben kendimi alay ettirmem bu kumu döküyorum dur dur ne yapıyorsun bakın Kum bu kum. Evet kum. ben de döküyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın inalar etmeyin beyler. Biz sizin bildiğiniz gibi değil. Bildiğiniz gibi değil. Nasıl bildiğimiz gibi değil? Basbaya kum işte. Biz inşaat işcisi miyiz? Bana acıyorsanız etmeyin inalar. Tekrar doldurun onları. Hayır hayır doldurmayız. Allah edilmeyeceksiniz ama mahcup olacaksınız. Neden ha? Biz ne yaptık ki?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 Hepsi altın olmuş bre Saf altın. Bakın, bakın bakın her yer altın olmuş. Yer Eyvah! Hı. Ne ettik biz? Ah, ah, ah. Hadi ağalar, çabuk hatamızı onaralım. Hadi Altınları hadi. toplayıp tekrar dolduralım. Hadi! Hadi. Bismillah. Bismillah. hadi, hadi Bismillah. Dolduralım. dolduralım. Hadi. hadi. Tamamdır.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 Ben kumlar altın yapabilseydim Bütün dünyayı satın alırdım Eğer o mertebede olsaydın Gözün dünyayı görmezdi ki ya, Yine tuhaflaşma baba Devlet hatun durdu mu sözünde Sen onu söyle Ve tabi biraz da mahcup olan Devlet hatun Fundi Sultanı Emir Hazretlerine Vermeyi kabul etti Nikahı Molla Fenari Hazretleri kıydı Bundan sonra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 Evranos... Buyurunuz hünkârım... Bize o kala kapısını açan Serdar'ı bulamadınız mı? Yoktur sultanım... Nereye kaybolur? Ordu. kalanın içinde... Sen durma 47 tiz yola çıksın... Ne oluyor Halil... Tekerlek mi patladı? <gülüyor> Yıldırım Han'ın topu değil herhalde. <gülüyor> Bu bize çarpıyorum <gülüyor> Allah Allah. Delirmiş olmalı. Yanımızı uçurum. Sıkı tutun baba. Sonuna kadar gaz veriyorum. Parayı açtık ama hala hızlı geliyor. Yetişemez meraklanma.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 Daha büyük felaketlere mani olmak için Yıldırım Bayezid'e bir mektup gönderdi. Ne o ona Bey? Bir haber mi var? Beli Sultanım. Molla Fenari size bir name göndermiş. Öyle mi? Aç bakalım. Oku. Baş üstüne Sultanım. Dur. Ver bana. Ben kendim okurum. Sultanım.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 Bize Engüros Kalesi'nin kapısını açan serdar. <Gülüyor> sendin. Engüros Kalesi'nin kapısını açan serdar sendin. Gazanız mübarek. Zaferiniz daim olsun sultan. Senin de gaza mübarek olsun. Sen de bizim leydin. <Gülüyor> ...kale kapısını açan asker... ...Emir Sultanmışa Allah Allah Allah Allah! Emir Sultan ya! Tuhaf buldun değil mi? Tövbe baba! Tuhaf bulmak yok artık! Emir Sultan dedim mi... ...tamam. Kabul ederim. Devam et. O gün... ...Yıldırım Bağzit kale kapısını içten açarak... ...zaferi temin eden Serdar'ın... ...damadı Emir Buhari olduğunu öğrendi. Atından inerek... ...onunla kucaklaştı. Ve...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 İnsan bir başkasının kendinden daha yüksek olduğunu nasıl düşünebilir? Tasavvuf terbiyesi alanlar böyle düşünürler. Ya <gülüyor> mı? Şu rıza'nın benim geçmesini hiçbir zaman isteyemem. Ama geçiyor, bak. Merak etme, yol verme bana. Ama o yine de geçiyor. Ben yavaşladım da ondan. Neden yavaşladım? İleride trafik polisleri var. Korktun mu?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 Sizi dinlemek öyle güzel ki. Kuşları, suları dinlemek gibi bir şey. Konuşun ne olur, konuşun. Huzur. Huzur verirsiniz bana. Sizi kala kapısında gördüğümde üzerinizde yine bu libas, bu sarık vardı. Yüzünüzde aynı nur. Dudaklarınızda aynı tebessüm vardı. Konuşun emirim. Susmayın, Hakanım.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 لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسماء عليهم أنذعتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بما غفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل إذ أرسلنا إليهم مثنين فكذبوهما فعززنا بثالثٍ فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون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 إني آمَنتُ بربكم فَاسْمَعُونَ قِيلَ دُخُنِ الجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَنِي رَبِّي وَجَعَلَنِي بِنَالِ مُكْرَمِينَ Sadaka Allahu Azim Eşhedü en la <lớn> illallah <gülüyor> ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh Rahmetullah aleyh Emir Sultan bu fani dünyadan göçtü İçim bir hoş oldu mahzunluk çöktü birden Demek ki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 hem kamyonun kutu gibi buruştuğunu görmedin mi? <gülüyor> i̇nip bakalım. onları imkansız İnip baba. bakalım, inip bakalım. Belki yaralanmışlardır. Bir... Kim bilir belki de. Tamam. Bana ne? Birisi rakibim öteki de bana ihanet eden muavin. Bir... Bana ne baba? <gülüyor> Aa, dur öyleyse ben ineyim. Anlaşılan sen rüzgar halilikten kurtulamadın hala. <gülüyor> tamam, tamam. Durdum işte. Yine de. Bu sızdağa başında nasıl yardım edeceksin ki onlara? Allah. Allah bir kolaylık verir Hadi sen yoluna git ya, Gidiyorum tabi Selametle Tuhaf İhtiyar sanki tek başına bir iş yapabilecekmiş gibi indi Aa, Ölmüşlerdir çoktan oh. Tuhaf oldum ya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 Sen tut. şunu kaldır Tamam. Ha. Ben de yavaş yavaş çekeyim ha. Sak, Sakın bırakma ha. Yok baba bırakmam Tamam ha. Ha, Tamam oldu işte ha. Şimdi şimdi de Omuzlarından tut Kamyona taşıyalım ha. Yavaş yavaş, yavaş. Tamam. Aman yavaş ha. Şuradaki kasabada bir hastane var baba ha, İyi öyleyse bir an evvel gidelim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 bunu sen mi söylüyorsun Rüzgar Halil tuhaf doğrusu tuhaf değil Baba hiç de tuhaf değil Rüzgar Halil yok artık hadi baba hadi namaza Allah'u Ekber Allah'u Ekber başka programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.